84. Bölüm Ebulehep Leheb hasta yatıyordu. Bu haliyle sefere katılması mümkün değildi. Bununla beraber Asi bin Hişam'ı çağırdı. Ey Asi, biliyorsun ki sende dört bin dirhem alacağım var. Biliyorum ey Ebulehep. Ama bana ödemek için zaman lazım. Sen de biliyorsun ki sıkıntı içindeyim. Para verecek durumda değilim. Bu borcu kolay yoldan ödemeye ne dersin? Kolay yoldan nasıl ödeme yapılır ki? Böyle diyen gözlerle baktı Asi. Sonra bu bakışlarını sözle anlattı. Ne demek istediğini anlayamadım ey Ebu Leheb. Ebu Leheb başını koyduğu yastıktan kaldırmaya çalıştı mühim bir ikramda bulunacağını anlatan bir sesle. Bu sefere benim adıma katılırsın. Ben de senden dört bindirheme almış sayılırım. Asi, çaresiz kabul etti. Ebu Leheb'in bu yolda yıllar yılı samimi bir mücadele verdiğini peki bilen Ebu Cehil, onu hasta halinde gördükten sonra da zorlamayı düşünmedi. Müşriklerin ileri gelenleri, halkı bu muharebeye teşvik hususunda Birbirlerinden geri kalmıyorlardı Ey Kureyşliler Malınız mülkünüz elinizden gidiyor Yarın Muhammed Arkadaşlarıyla birlikte Mekke'ye kadar gelecektir Bundan şüpheniz olmasın Sizden hiçbir kimse Bu muharebeden geri kalmamalıdır Binek isteyene işte deve Yiyecek isteyene işte silah Her tarafta Bu ve benzeri ilanlar yapılmaktaydı Süheyl bin Amr Zema bin Esved Tuayme bin Adi gibi ileri gelenlerin her biri birbiriyle yarış edercesine ilanlar yapıyorlardı. Netice olarak 950 kişilik bir kuvvet toplanmış bulunuyordu. Süvarilerin sayısı 60 kişiydi. 600 kişinin zırhı vardı. Birkaç saatlik zamanda koşar adımla yapılan bu işlerden sonra Ebu Cehil hareket emrini verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den ayrıldığında Ramazan'ın 8 veya 12 günü geçmiş bulunmaktaydı. 300 aşan bir kuvvet halinde ilerliyorlardı. İçlerinde atlı olan sadece 2 kişiydi. 60 kişinin zırhı vardı. 70 deve vardı yanlarında. Ordu kendi arasında 3'er 4'er kişi halinde gruplar oluşturmuşlardı. Develere nöbetleşe biniliyordu. Resulullah Efendimizin arkadaşları Ali bin Ebu Talib ile Medineli Müslümanlardan Ebu Lübabi idi. Her biri sırası gelince biniyor, diğerleri yürüyorlardı. Binme sırası Peygamber Efendimiz'e gelmiş ve bir müddet yürünmüştü. Artık binme nöbetini arkadaşlarına devretme zamanı gelmişti. Deveyi çöktürmeye çalışırken iki arkadaş seslendiler. Ya Resulallah, sen inme. Senin yerine biz yürüyelim. Siz yürümeye benden daha dayanıklı değilsiniz. Ama biz bununla Allah'ın vereceği ecri ve mükafatı umuyoruz. Benim Allah'ın rahmetine olan ihtiyacım sizinkinden az değildir. Böylece Resulullah Efendimiz de indiler. O da Arkadaşlarının yürüdüğü kadar yürüdü. İlk konak, revhada verildi. Nebi Ekrem Efendimiz, orduyu gözden geçirdi. Çocuk yaşta denecek olanlar da vardı. Onları bir tarafa ayırdı. Ayrılanlar arasında Zeyd'in oğlu Hüsame, Hz. Ömer'in oğlu Abdullah ve Zeyd bin Sabit de vardı. Daha sonra Resulullah Efendimiz, binek arkadaşına döndü. ''Sen de ayrıl ey Ebu Lübabe'' dedi. Ebu Lübabe bu emri veren Resulullah'a baktı. Gözlerinde ''Ben çocuk sayılmam ki ya Allah diyen bir ifade vardı. Fakat kendisinin Medine valisi olarak görevlendirildiği söylendi. Resulullah Efendimiz dönüp gelinceye kadar bu vazifeyi yürütecekti. Hasım bin Adi ve Haris bin Hatıp da Ebu Lübabe'ye muavin olarak verildi. Ebu Lübabe, Efendimiz tarafından bir tarafa ayrılmış bulunan çocuklara döndü. ''Yürüyün bakalım.'' dedi. Henüz çocukluk devresini atlatmak üzere bulunan, fakat Sultanı ı yanında, onunla omuz omuza dövüşmeye heveslenen küçük delikanlılar, gözleri yaşlı halde döndüler. Bir müddet dinlenilmiş, Yorgunluk katılmıştı. Tekrar yürüyüş emri alan ordu da Peygamber Efendimiz'in emrinde ilerlemeye başladı. Ubeyb, yiğitliğiyle, cesaretiyle tanınmış bir kişiydi. Medine'nin yerli halkındandı. Resulullah Efendimiz'in Kureyş kervanını karşılamak üzere yola çıktığını haber alır almaz bir miktar dünyalık edinirim diyerek o da atına atladı. Ordunun peşine takıldı. Weber'e adı verilen yerde gelip yerleştiği zaman onu görenlerin yüzlerinde memnunluk izleri belirdi. Gözünü budaktan sakınmasını bilmeyen bu adamın varlığı böyle bir seferde çok şey ifade ederdi. Resulullah Efendimiz ona neden geldiğini sordu. Hubeyb Maksadını bir iki kelimeyle ifade etti. ''Size yardım etmek ve bir miktar dünyalık edinmek.'' ''Peki Allah'a ve Resulüne iman ettin mi?'' ''Hayır, dön o halde. Biz müşrike karşı diğer bir müşrikten yardım almayız.'' Bu söz Hubev'in geri dönmesine kafi geldi. Bir müddet Medine yolunda yürüdükten sonra ani bir kararla tekrar döndü. Şecere denilen yerde Müslümanlara kavuştu. Fakat Resulullah Efendimiz aldığı cevaplarla onu tekrar geri çevirdi. Adam istemeye istemeye döndü gitti. Ancak Ubeyb can pazarı denilecek böyle bir seferde kendisi gibi bir yiğidin geri çevrilmesindeki sebebi düşündü. Ne olursa olsun gel, yardım et demek varken bir müşrike karşı bir başka müşrikten yardım almamak üzerinde durulması gereken önemli bir husustu. Bir müşriki, bir müşrike kırdırmak neye yetmezdi? İki müşrikten hangisi ölürse ölsün bir düşman eksilmiş olmaz mı? Hal böyleyken iki defa üst üste geri çevrilmesi, ölsek de kalsak da bizim işimiz, Hak yolda olanlardır manasına gelmekteydi. Artık bu dinin doğru olduğuna başka delil aramaya lüzum görmedi Hubeyb. Üçüncü defa döndü. Sürdü atını ordunun gittiği yöne doğru. Onlara kavuştuğu zaman beyba denilen yerdeydiler. ''Ben yine geldim.'' dedi. Aynı sual soruldu. Bu defa cevap değişmişti. ''Evet, ben Allah'ın birliğine ve senin de peygamber olduğuna inandım.'' ''Yürü o halde.'' Ebu Süfyan kervanı kazasız belasız yürütmekteydi. Ancak Medine'den yola çıkıldığını haber aldığı için eli hep yüreğindeydi. Bir baskın yapıverirler korkusu ona uyku uyutmuyor. Gözünü dört aşma mecburiyetini hissettiriyordu. Bazen ileri geçiyor sağ solu kontrol ediyor bir tehlike olup olmadığını daha önceden sezmeye çalışıyordu bir gün yine devesine bindi ve Kervandan önde gitmeye başladı Bedir adı verilen yere gelmişti orada mecdi bin amrı oldu daha önceden tanışıyorlardı Muhammed'in adamlarından kimseyle karşılaştın mı ''Farkında değilim. Böyle bir kimseyle görüşmedim. Bana bak ey Mecdi. Ardımdan bir kervan geliyor. Bu kervanda bütün Mekke halkının hissesi vardır. Şayet bildiğin bir şey varsa, onu bir gizlersen hiç iyi olmaz. Bu kervan Muhammed'in ve arkadaşlarının eline geçerse Kureyş senin aranda bitip tükenmek bilmeyen bir düşmanlık duar. Yakanı zor kurtarırsın. Denizlerde bir kıl parçasını ıslatacak su bulundukça Kureyş bunun hesabını senden sorar.'' Mecdi ileride bulunan bir kuyuyu gösterdi. Şuraya tanımadığım iki adam geldi. Develerini çöktürdüler. Bir zaman orada kaldılar. Sonra kaplarını doldurdular ve gittiler. Kendileriyle konuşmadım. Bu sebeple kim olduklarını bilmiyorum dedi. Ebu Süfyan Mecdi'nin gösterdiği yere doğru ilerledi. Develerin pisliğini karıştırdı. Yüzünün aldığı şekil deve pisliğinin kokusundan gelmiyordu. Asık bir suratla geri döndü. Dudaklarının arasından birkaç kelime döküldü. Vallahi bunlar yesrip yemleridir. Daha sonra devesine bindi, hızla ilerledi. Henüz gelen ve konmak üzere olan kervana tekrar yürüyüş emri verdi. Bedir Vadisi'ni solda bırakarak sahil yoluna yöneldi. Yürüyüş programından mola ve dinlenme çıkartılmıştı. Gece gündüz demeden Mekke'ye ulaşmaya çalışılacaktı. Orucun yolcuları güçsüz bırakacağı şüphesizdi. Bu sebeple Resulullah Efendimiz onlara oruçlarını bozmalarını emrettiler. Fakat bu emir tereddütle karşılandı. Acaba Peygamber Efendimiz ne yapacaktı? Asabına orucu bozdurduktan sonra kendisi oruçlu olarak mı devam edecekti? İhtimal ki onun ne yapacağını bekleyip ona göre hareket etmeyi tasarlıyorlardı. Bu defa Efendimiz sözlerinin daha müessir olması için onların göreceği şekilde elindeki su bardağını kaldırdı. Sonra içti ve ''İşte ben orucumu bozmuş bulunuyorum.'' Siz de bozun buyurdular. Efendimizin bu hareketini gördükten sonra durmak olmazdı. Herkes orucunu ileride kaza etme niyetiyle bozdular. Daha önce etrafa salınan haberciler geldiler. Ebu Süfyan'ın idare ettiği kervanın Bedir mevkine geldiğini, fakat oradan itibaren sahil yolunu tutup gittiğini haber verdiler. Bu haber, müminler arasında üzüntüye vesile olmuştu. Gelen haber bu kadarla bitmiyordu. Mekke'den yola çıkan kalabalık bir ordunun, Bedir mevkine doğru ilerlemekte olduğunu bildirmişlerdi. Nebi Ekrem Efendimiz, asabını bir araya topladı. Durumu bir defa daha, beraberce gözden geçirme lüzumunu hissetmişlerdi. Artık, Kervana ele geçirme imkanının olmadığını anlattıktan sonra düşmanla karşılaşıp çarpışma konusunda neler düşündüklerini sordu. Yüzler buruştu. Gözler, arzu edilmeyen bir durumla karşılaştığını anlatır bir hal aldı. "Biz savaş için çıkmamıştık. Maksadımız kervana ele geçirmekti." diyenler oldu. Onların bu durumu ileride Kur'an'da anlatılacak ve sanki göz göre göre, ölüme sevk ediyormuş gibi bir durum aldıkları ifade edilecekti. Efendimiz sorusunu bir daha tekrarladı. Verilen cevap yine yüz değildi. Bizim onlarla çarpışacak gücümüz yok. Biz kervan ele geçireceğiz ümidiyle çıkmıştık denildi. Bu cevaplar Resulullah Efendimizin hoşuna gitmiyordu. Kervanı ele geçireceklerini yahut orduya karşı kesin bir zafer kazanacaklarını Allah Teala vaat etmişti. Bu vaatden istifade etmek, kervan geçip gittiğine göre orduyu karşılamak lazımdı. Müsbet bir cevap alabilme umuduyla. Siz neler düşünüyorsunuz? ''Ne diyorsunuz ey insanlar?'' diyordu. Hazreti Bu Bekir söz istedi, ayağa kalktı ve güzel sözler söyledi. Onun ardından Hz. Ömer konuştu. O da Resulullah'ı memnun eden sözler söyledi. Daha sonra Miktat bin Esved ayağa kalktı. ''Ey Allah'ın Peygamberi! Allah Teala nereye gitmeni uygun görüyorsa oraya git.'' Biz daima seninle beraberiz. Yemin ederim ki biz İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya sen git Rabbinle birlikte savaş. Biz işte burada oturacağız dediği gibi demeyiz. Fakat deriz ki sen buyur Rabbinle birlikte savaş. Biz de seninle birlik olup savaşacağız. Miktat bunları söyledikten sonra arkadaşlarına şöyle bir baktı. Ve sözlerine devam etti Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki Bizi berk Gamada kadar yürütsen çekinmeden cesaretle gideriz Sen maksadına ulaşıncaya kadar savaşırız Bu sözler Resulullah Efendimizin yüzünü güldürmüş Kalbine ferahlık getirmişti Miktat için hayır dualar etti fakat yine ey insanlar görüşünüzü bildirin dedi. Bu söz üzerine saat bin muazın sesi duyuldu. Ya Resulallah, bizi kasteder gibisin. Evet, sizi kastediyorum ey muazın oğlu. Saat ayağa kalktı. Yani bir Allah, biz sana inandık, seni tasdik ettik. Getirdiğin İslam dininin hak din olduğuna şahit olduk. Seni dinlemek, sana itaat etmek üzere söz verdik, yemin ettik. O halde ey Allah'ın Resulü, dilediğin yöne doğru yürü. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, bize denizi göstersen ve dalsan, içimizden hiç kimse geri kalmaz. Seninle birlikte dalarız. Bizi düşmanlarımızla karşılaştırmanı da gönül hoşluğu içinde kabul ederiz. Biz... Harbe karşı sabırlı, düşman karşısında sadakatli kimseleriz. Umulur ki Allah Teala bizden sana gözlerini aydın edecek davranışlar gösterecektir. Haydi, biz Allah'ın bereketine doğru götür. Saat bin muazun bu konuşması Resulullah Efendimiz'in gözlerinin içini köldürmüş. Müminlerin kalplerine cesaret vermişti. Şimdiye kadar konuşanlar hep muhacirlerdendi. Ensar adına bir tek saat konuşmuş oluyordu. Onlar Resulullah Efendimizi sadece Medine'nin içindeyken koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Şimdi Medine dışında bulunuyorlardı. "Bizim sözümüz seni burada korumak değildi." dedikleri zaman kendilerine söylenecek söz yoktu. Bedir'se Medine'den 150 kilometre uzakta bir yerde. Saat bin Muaz'ın cesaret ve iman dolu konuşması üzerine, Resulullah Efendimiz, ''Yürüyün, size müjde ederim ki Allah Teala bana iki gruptan birini vaat etmiş durumdadır. Yemin ederim ki ben düşmanların vurulup düşecekleri yerleri görür gibiyim.'' dedi. Artık hedef tekti. Ordu muharebeye gidiyordu. Bedir denilen ve o güne kadar pazar kurulan bir yer olarak bilinen topraklara doğru ilerliyordu. Kureyş ordusu Kona göçe ilerliyordu. Zenginler sırayla orduyu doyurma görevini, üzerlerine almışlardı. Bir gün on, bir gün dokuz deve kesiliyordu. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Ümeyye, Hakim bin Hızam, Abbas, Nadır bin Haris, Nübeyh ve Münebih gibi kimseler birer gün orduyu doyuranlardı. Yolda Ebu Süfyan'ın elçisi gelip yetişti. Kervanın selametle Mekke'ye yöneldiğine haber verdi ve ''Mekke'ye dönün'' dedi. Bu haber Ebu Cehil'in hoşuna gitmedi. Vallahi bedire varmadan dönmeyiz Hem orada üç gün kalacağız yiyeceğiz içeceğiz cariiyeler şarkılar söyleyecek Araplar gelip eğlentimizi seyredecek daha sonra dönüp geliriz dedi Ebu Süfyan Kervanı Mekke'ye ulaştırdıktan sonra kazanılan her şeyi bir yere yığdı. kimseye bir şey vermedi Bedir sonunu beklemeyi düşünüyor, ileride lazım olur diyordu. Bu kervanın getireceği kar, Muhammed ve asabıyla savaş yolunda harcanacak diye biliniyordu. Ebu Süfyan'ın habercisi dönüp gitti. Başta Ümeyye bin Halef olmak üzere birkaç kişi Ebu Süfyan'ın gönderdiği elçinin verdiği haberi büyük bir müjde olarak değerlendirmişlerdi. Bu defa kervan selametle geçip gitmiş, bunca mal kurtarılmıştı. Ayrıca muharebeye lüzum kalmamıştı. Durup dururken ölümün kucağına atılmaya ne gibi bir ihtiyaç vardı? Ümeyye'nin sevinci bambaşkaydı. Mekke'den çıkarken birkaç gün bizimle birlikte gider sonra dönersin diyen Ebu Cehil'i artık razı edebilirdi. Melun herif şimdiye kadar ne yapıp yapmış Ümeyye'yi yanında sürüklemeye muvaffak olmuştu arsız bir sülük gibi yapıştığını bırakmıyor, beraberinde mahvolmaya sürüklüyordu. Meşhur Utbe bin Rebiya ve kardeşi Şeybe'de, gelen haberlere sevinenler arasındaydı. Ümeyye, Bedir'e varmayınca dönmeme kararında olduğunu söyleyen, Ebu Cehil'i buldu. ''Ben artık dönüyorum ey Ebu Hakem.'' dedi. ''Nereye?'' ''Mekke'ye. Sen artık iyiden iyiye çocuklaştın ey Ümeyye. Kaç oldun Mekke'den bu yana izin istediğin?'' ''Ama sen bana...'' Geri göndereceğine dair söz vermiştin. Verdim. Yine de sözümün üzerindeyim. Ama hele bir defa Bedire varalım, bir iki gün eğlenelim. Sonra güle oynaya döner geliriz. Bedire kadar gitmemiz şart mı? Ebu Cehil, çocuğunu azarlayan bir babadaki ifadeyle, pek tatlıcanın varmış be Ümeyye.'' dedi. Sanki bu kadar adam içinde Muhammed gelip bir seni öldürecek. Korkaklığın bu kadarı bana fazla geliyor. Hümeyye susmaktan, kadere razı olmaktan başka çıkar yol olmadığını anladı. Artık kendi kendine lanetler okuyor, her ne pahasına olursa olsun Mekke'de kalmadığı için kabahati kendinde buluyordu. Madina doğru programımızın 84. bölümünü dinlediniz.